Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Allah'a kulluk edenlerle kullara kulluk edenler ya da nefislerine kulluk edenler aynı seviyede olabilir miydi? Allah'a kulluk edenlerin belirgin ve berrak bir şekilde olgun ahlakları kendini gösterirdi. Fussilat suresinin 36. ayetinde Eğer şeytandan sana bir vesvese gelirse hemen Allah'a sığın buyuruluyordu. Hak ile batılın mücadelesinde Hak yolun yolcuları kötülük ve alçaklığa iyilik ve hoşgörüyle karşılık verirlerse şeytan öfkeden kudururdu. Şeytan isterdi ki hakka davet edenler kötülüğe karşı kötülükle muamele etsinler. Çirkin sözlere, çirkin sözlerle karşılık versinler. Düşük hareketlere, düşük hareketlerle karşılık versinler. Şeytan dört gözle böyle bir tabloyu bekliyordu. İşte o zaman avını yakalamış olacaktı. O zaman vesvesesinin etkilerini görecekti. O zaman şeytan, batılın mensuplarına işte görüyorsunuz. Bunlar da düşük insanlar. Bunlar da çirkin sözlerin sahibi insanlar. Batılın mensuplarıyla, hakka mensup olanların arasında ciddi bir fark olmadığı ortada. Şeytan bu ve benzeri vesveseleriyle batıl yolun yolcularını motive ederdi. Batıl yolunda asil bir yolcu olduğunu telkin etmeye çalışırdı. Batıl yolunun yolcularını da asil bir yolun yolcuları şeklinde telkin etmeye çalışırdı. Vicdanlarda güzelliğe, asilliğe meyil vardı. Gönüller güzel olana sarkarlardı. Gönüller güzel hallere hayran olurlardı. Hak-batıl mücadelesinde batıl yolun yolcuları, hakkın safında olanlara çirkin sözler, çirkin hareketler, alaylı küçük düşürücü tutumlar ve tavırlar sergilediklerinde onlar sessiz kalmayı tercih ederlerse, vakarla hareket ederlerse, bu şeytanın çileden çıkmasına neden olurdu. Ama toplum, bu sukunet ve vakarlı tavrı asil bir tavır olarak görürdü. Bir olgunluk, bir güzellik olarak görürdü. Zira Hakk'a davet edenlerde çirkin tavırlar yoktu. Çirkin haller ve sözler yoktu. Vicdanlara sıkıntı verecek haller yoktu. Haliyle gönüller, vicdanlar onlara gıptayla bakacaklardı. Aslında Allah'a güzel bir kul olanlarla kullara kul olanların seviyelerinde uçurumlar olurdu. Biri olgunluğun yamaçlarındaydı, diğeri hamlığın içindeydi. Dönem Muaviye dönemiydi. Hz. Efendimizin göz bebekleri, oğulları Hz. Hasan ve Hüseyin Efendilerimizin peşine takipçiler konmuştu. Bir gün Hz. Hasan Efendimiz Medine caddelerinde yürüyordu. Onu takip eden takipçiler Hz. Hasan Efendimiz'e çok ağır hakaretlerde bulundular. Aşağılayan sözler söylediler. Hazret Hasan Efendimiz sessizlik içindeydi. Hemen evine döndüler. Süratle takipçilerin yanına döndüler. Sonra da onlara küçük bir kese verdiler. Onlar hayretler içindeydi. Keseyi açtıklarında içinde altınları gördüler. Hayretler içerisinde Hazret Hasan Efendimize sordular: Bunların için veriyorsun? Hasan Efendimiz'in sözü son derece ilginçti. Herkes kendinde ne varsa onu veriyor. Siz kendinizde olanı verdiniz. Ben de kendimde olanı veriyorum diyordu. Kötülüğe iyilikle cevap veriliyordu. Kötülüğe en güzel bir şekilde cevap veriliyordu. Olgun insanla ham insanın arasındaki o derin uçurum kendini gösteriyordu. Rabb-i Rahim kullarını eğitiyordu. Ayetler ikliminde eğitiyordu Peygamber ikliminde eğitiyordu Bu eğitimi Özüne yedirenler Has müminler oluyordu Has müslümanlar oluyorlardı Müzik Muhaliflerin Bayağı tavırlarına Düşük hallerine Çirkin sözlerine Şeytan hemen devreye girerdi Asırlık dost gibi Mü'min insana yaklaşırdı. Onun gönüle fısıldardı. Onu tahrik etmeye başlardı. Öyle seslenirdi şeytan. Bu denli küçük ve çirkin tavırlara, Sözlere sessiz kalmak onursuzluk değil mi? Hatta korkaklık değil mi? Oysa sen yiğit bir insansın. Onların korkak olarak görmelerine Nasıl imkan tanırsın? Şunlara haddini bildirmen gerekir. Sana düşen okkalı sözlerle onları yerin dibine batırmandır. Zaten onlar batık insan değiller mi? Batıkları yerin dibine batırmaktan daha doğal ne olabilir diye vesveselerini yoğunlukla telkin ederdi, telkinatını yapardı. Önce tahrik yolunu denerdi. Önce müminlerin öfkeyle hareket etmesini isterdi. Müminler öfkelerine hakim olurlardı. Şeytanın kumbaslarına düşmezlerdi. Ama şeytan duruma göre hemen ikinci adımını tardı, ikinci tuzağına geçerdi. Öyle derdi, sen ileri boyutta olgun bir müminsin. Onların çirkin saldırılarını sessizlikle geçiştirirsin. Bu nice insanların yapamayacağı bir orgunluktu diye üst üste telkinlerde bulunurdu. Mümin insan bu ikinci tuzak karşısında yenevsi çizgisinde bir hale girecekti, ve haliyle şeytanın tuzana düşecekti, ya da Rabbani iklime yürülecekti, tuzağa düşmeyecekti. Nefsane çizgiye girseydi, şöyle diyecekti. Kendimi iyi kontrol ettim, kendime hakim oldum. Böylece o güzel tavrı nefsine mal edecekti. Ve şeytanın tuzağına düşmüş olacaktı. Asıl olansa Rabbine sığınmaktı. O bilinci, o duyarlılığı ihsan edenin, Rabbi Rahim olduğunu anlamasıydı ve ona sığınmasıydı. Böylece kalbini bulandırmadan, amelini gölgelemeden hak yolunda yürümeye devam edecekti. İmam-ı Ahmet'in müsnedinde, Ebu Hureyre radıyallahu Allah'ın naklettiği bir hadiste, şöyle bir tablo anlatılıyor. Peygamber Efendimizin meclisinde, Hz. Ebu Bekir Efendimiz'e bir şahıs ağır sözler söylemeye başladı. Ebubekir Bekir Efendimiz, bu ağır sözleri sessizce dinliyordu. Hazreti Peygamber Efendimiz de Hazreti Ebu Bekir'e bakıyor, tebessüm ediyorlardı. Nihayet Hazreti Ebubekir Bekir Efendimiz'in sabrı taşıyor ve o şahsa ağır bir söz söyleyiveriyordu. Ebu Bekir Efendimiz'in bu sözü Peygamber Efendimiz'i rahatsız ediyor, gül yüzleri kızarıyor sonra da meclisten çıkıp gidiyorlardı. Ebu Bekir Efendimiz hemen Resulullah'ın arkasından çıkıyor ve Efendimiz'in arkasından yürümeye başlıyordu. Yolda dayanamayarak soruyordu Resulullah'a. Ey Allah'ın peygamberi ne oldu? O adam bana ağır sözler söylerken siz sessizce gülümsüyordunuz. Fakat ben tek bir kelime söyleyince bana kızdınız. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam, Ya Ebu Bekir! ''Sen sessizce oturduğun sürece bir melek senin yanında bulunuyor ve senin adına o adama cevap veriyordu. Ama sen söze girince, melek ayrıldı, yerini şeytan aldı. ''Tabii ki benim şeytanla kalmamı beklemezdin.'' buyuruyordular. Temel olan bir husus vardı. Müminin bütün söz ve davranışları, tüm hareketleri Allah için olurdu. Kalbinin merkezinde, hayatının merkezinde, Allah-u Teala vardı. Allah'tan gayrisi adına adım atmazdı. Ayette onlar Allah'ın boyasıyla boyanmışlar diye ifade ediliyordu. Kalp dünyalarını Allah'ın rızası adına motive ediyorlardı. Zihin dünyalarını Rabbi Rahim için dizayn ediyorlardı. Olabildiğince hayatlarını rahman Rahim adına dizayn ediyorlardı. Onların iklimi Rabbani iklimdi. Onların iklimi peygamber iklimiydi. Hazreti Ali Efendimiz bir savaştaydı. Savaşın kızıştığı anlardı. Küfür ehlinin askerini yere yıkmıştı. Tam darbesinin dereceği andı. Yerdeki asker Hazreti Ali Efendimiz'in yüzüne bir tükrük fırlattı. Ali Efendimiz askeri bırakıyordu. Asker tam bir şaşkınlık içindeydi. Az önce ölümü boylayacaktı. Şimdi ne olmuştu? O büyük İslam yiğidi kendini öldürmekten niçin vazgeçmişti? Anlamak mümkün değildi. Asker, beni niçin öldürmedin diyordu. Hz. Efendimiz, seni öldürseydin nefsim işin içine karışmıştı. Allah için öldürme gerçekleşmeyebilirdi. Ben Allah adına yapılmayan bir işte olmam diyordu. Asker anlamakta zorlanıyordu. Bu nasıl bir düşünceydi, bu nasıl bir manaydı? Kalbi İslam'a açılıyordu İslama yöneliyordu. İslamla şeref dönüyordu. Kulluk sadece Allah'a yapılırdı. Hayat ve ölüm Allahu Teala içindi. Önce bu mana kalplere oturacaktı. Kalplere nüfuz edecekti. Kalpte rahmani esintiler badı sabah gibi esecekti. Kul Allah'a kulluktan daha değerli bir hayat tarzı olmadığını derinden kavrayacaktı, yaşayarak kavrayacaktı. Ayeti kerimede kalpler ancak Allah'a zikirle tatmin olur huzur bulur buyuruyordu onlar gecelerin bağrında, kıyamlarda kitabı Kerim'in ayetleriyle kendilerini inşa ederlerdi onlar rukularda ve secdelerde tesbihin iklimine girerlerdi Hoşça kalın Allah'a emanet olun peygamber ikliminden.